Fatiha-i şerife, maal Besmele. Üç salavat-ı şerife. Neşrâh eklesiyle süperçmen öyle. 21 golüv Allahu Ahad sureci besmeyle Dihay-ı Şerife, maal besmenim. <Gülüyor> Üç salavat-ı şerife. en la ilahe illallah İlla Allah, la ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah, la ilahe Sallallahu taala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ecmain. Euzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jae'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhima ma anittum harisun aleykum bil mukminina rahim. Te inta velafakul hasbi Allah, La ilaha illahu, Alahi tevekkeltu ve Rabbul Arshul Azim. Sadaq Allahu Al Azim. Şehada Rabbk Rabbil Aizat ama yasifun. Selamun ala Mursalin. Ve alhamdulillahi Rabbil Alemin. Arab bir kerab bile izleti amma ya elamın a moru söyleinbelhamdülil illahi rabbi alemine amin şu arab ile ve elhamdül illahi Hakkaham dini ve Saltı ve selam a muhammed'in ve Alehi ve Safihi ve Mentebi Aholi Islanin Ejm'aen. Ama bahtu ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabb Alamin, ya Mujib Sa ya Mujib Sa'ilin, ya Khafi al ya men Acizane, acizane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasanatımızı, namazlarımızı, niyazlarımızı, zikr teşbihatımızı. Kardeşlerimizin çekmiş olduğu 70 bin adet kelime-i tevhid hatmini, 5 adet Kur'an-ı Kerim hatmini ve 6 adet 4444 tamelik salat-ı tevhriciye hatmini Ya Rabbi lütfunla, keleminle, fazlınla kabul ede. Amin eksikleri, kusurları olmasına rağmen ahsen ve etem olarak kabul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi senin rahmetine ermemize, rızana vasıl olmamıza vesile eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin, razı olduğun kullardan eyle ya Rabbi. Bizlere ecri cezil, sevabı kesirler, ihsan eyle ya Rabbi. Her şeyimiz senden ya Rabbi. Sevaplar da senden, nimetler de senden ya Rabbi. Hasıl olan Uçur o ya Rabbi. Biz senden evvela ve haseten Peygamber Efendimize hediye edelim diye istiyoruz. Onun ruhu pakine vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizi bizlerden ve şu hatimleri indiren, şu salavatı tefriciyeleri çeken, şu kelime-i yapan kardeşlerimizden hoşnut ve razı ele ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, iltifatına, sevgisine, rızasına Ya Rabbi onları ve bizleri nail eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin o mübarek ashabının, o ümmahat-ı müminin olan Ezvacı Tahirat'ın, Evladı Resulullah'ın, Khulafay Resulullah'ın ve manevi halifelerin, Mürşidin-i Sadat ve Meşayi Turku Aliye'miz, Arifin-i Vasılinimiz, evliya ayrı ayrı Ebu Bekri ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said-i kadar silsilelerimizden güzel an eylemiş olan firan ve Sadat-ı Meşayihimizin ve halifelerinin, mürüklerinin, ona onlara bağlı olan ariflerin, taliplerin ruhlarına hediye ederek vasıla ile yarap. Şurada bulunup amin diyen kardeşlerimizin de bunları okuyan kardeşlerimizin de kimlerin ruhları için okumuşlarsa ne muratlarla okumuşlarsa o niyet ettikleri kimselerin ruhlarına haseten vasıla ile yarap. Bu beldeleri fetheden fatih sultan muhammed han'ın hem ordusu mensubu mübareklerin mücahitlerin ve nice nice diyarlarda İslam için cihad eyleyip can vermiş, mal sarf etmiş, gayret etmiş olan şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ve nice nice diyarlarda böyle camiler, medreseler, hayrat hasenat yapmış olan ashabu, ı hayrat -ı hasenatın ruhlarına ve hasreten beldemizin medarı-ı iftarı aleyhisselamın Aleyhisselam'ın vesaire Enbiya evet, ve Mürsel'in hazretlerinin ruhlarına Ebu Eyyub el Ensarî Hazretlerinin ve sair sahabel-i kiramın ruhu tayyibelerine cümle evliya-i Allahu bu kadar bilinme es-sâatın zahitlerin kâbilinlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri vasılayla arz. Yusair ir i müminat ve müslümin-i da dereceleri üzere ikameyle eyle ya Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile şu anda pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Makamlarını ala derecelerini yüksek eyle. Ruhlarını şad eyle. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya ya Rabbi Alem'in ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmeyle. Dertlerimize devalar ver Ya Rabbi. Borçlarımızı, maddi, manevi borçlarımızı ödemek nasip Ya Rabbi. Dertlerimizin çarelerini Sen ihsan eyle Ya Rabbi. Çaresizlerin, çare sazı Sensin Ya Rabbi. Onlara çareyi Sen yaparsan verirsin Ya Rabbi. Çaresiz kardeşlerimizin imdadına, Yetiş ya Rabbi, onlara yardım eyle ya Rabbi, yücahit kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Rabbi, mazlum ve mağdur kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Rabbi. Hücuma uğramış, diyarları, evleri, barkları, malları, mülkleri elinden alınmış, zarara uğratılmış kardeşlerimizin ahını, intikamını, Zalimlerden al ya Rabbi Zalimlerin perişan olduğunu Ceza gördüğünü şu gözlerimize göster ya Rabbi Şu kulaklarımıza duyur ya Rabbi Müslümanın kanını yerde bırakma ya Rabbi Senin dinini dünyanın her yerine yaymakta Bize nimetler, hizmetler nasip eyle ya Rabbi Senin dinini dünyanın her yerine götürmeyi nasip eyle ya Rabbi Ezanların sustuğu diyarlara gene camiler yapıp, minareler dikip ezanlar okutmayı, okumayı bizlere göster Ya Rabbi. Şu kafirlerin, şu Müslümanlarla çarpışanların kendilerini, evlatlarını İslam'a kazanmak mümkünse kazanmamızı, İslam'a döndürmemizi nasip eyle Ya Rabbi. Nasıl Kureyş'in Mekkeli müşrikleri Mekke'nin fethiyle Müslüman oldularsa nasıl Taifin, Peygamber Efendimiz'i taşlayan azıllarının kendileri veya çocukları sonradan Müslüman oldularsa, bu diyarlarda tekrar İslam'ı hakim eyle ya Rabbi. Öteki diyarlara da İslam'ı götürmemizi nasip eyle ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ver ya Rabbi. Hele hele ruhi ve akli sıhhatımızı kamil eyle ya Rabbi. Yanlış fikirlere düşürme ya Rabbi. Ruhumuzu zaaflara uğratma ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim, kavi, yakın sahibi, sıtkı, sadakat sahibi Müslümanlar eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının sonunda yapılan dualar makbul olur diye Peygamber Efendimiz müjdelemiş. 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim okunmuş. Şu hatimler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarından bizleri şu amin diyen kardeşlerimizi, ihvan-ı sadıkınımızı ve hasreten bu hatimleri okuyan kardeşlerimizi nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden onları ve bizleri sen koru ya Rabbi. Sana sığınırız ya Rabbi. Son nefeste cümlemizi imanı kamil ile ahirete göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Buyurun beraberce diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüluhu ve resuluhu diye diye gözümüzden perdeler kaldırılıp da cennetteki makamlarımız gösterile gösterile sevine sevine ahirete göçenlerden eyle ya Rabbim. Kabri cennet bahçesi olanlardan eyle ya Rabbim. azap gören, kabri cehennem çukuru olanlardan etme ya Rabbim. Kabirden kalktığımızda bizi şu camide şöylece hadis okuyacağız, dinleyeceğiz diye topladığın gibi ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in livaul hamdi altında topla. Amin. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşer eyle ya Rabbi. Amin. Mahşer gününün sıkıntılarına endişelerine, korkularına bizleri düşürme Ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir Ya Rabbi. Kardeşlerimizin kardeşliklerini, aralarındaki sevgi ve müveddet ve muhabbeti ziyade eyle Ya Rab. Birbirini seven Müslümanları sen de seversin, bizleri sevdiğin kullardan eyle Ya Rabbi. Tenhalarda seni zikreden, gözyaşı döken kullarını bir gayr-ı isat cennetine sokarsın, bizi de cennetine dahil eyle Ya Rabbi. gölgesinde gölgelendir Ya Rab bir gayri hesab cennetine dahil eyle yarabbim. Sevdiklerimizle beraber firdevs Ala'ya dahil eyleyip Habib-i Edib'ine komşu eyle yarabbim. Senin selamına eren cemalini gören has kullarından eyle yarabbim. Bi hürmeti hatamati Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti hatamati salavat-ı şerife ve bi hürmeti hatmit tehlilil azim ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Uzaklardan buraya ders almaya gelmiş kardeşlerimiz vardı. Onlara pazar günü gelin ders verelim demiştik. Biz de bir toplantıdaydık, apar topar onlara yetişelim diye geldik. Allahu Teala Hazretleri gönlünüzün muratlarını versin. İmtahnlara giren kardeşlerimizi muvaffak eylesin. İşi olan kalkıp işine gidebilir. Ders vereceğim şimdi. Dersi dinlemek isteyenler kalabilirler. O ders almak isteyen kadınlar da vardı. Onlar da aşağıdan dinlesin. Ötekiler de buradan dinlesinler. Evvela beraberce tevbe ve istiğfar eyleyelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim, el kerim, el rahim. Enne lillahi ilahe illa hu el hayy el kayyumu ve etûbu ileyhi ve es'elud-telbete vel mağfirate ve hidayete lena inne hu huve et rahim tevbete abdin zalimin li nefsihi la yamliku li nefsihi mevten ve la hayatan ve la Allahümme ente Rabbi, la ilaha illa ente halakteni, ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike meştetatı, eûzü bike min şerri ma sanatı, ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu u bi zenbi fangfirli, fe innehu la yaghfir zünube illa ente. Allah celle celalühu terbelerimizi kabul etsin. Geçmiş günahlarımızı silsin, affeder. Cezalarını kaldırsın. Bizi bundan sonraki ömrümüzde günahlara, haramlara bulaşmadan sevdiği kul olarak yaşamaya sizleri bizleri muvaffak eylesin. Yolunda daim zikrimde kalmayeylesin. Kardeşlerim, kul hakları tevbe demekle kalkmaz, ödenmez. Kul haklarını sahiplerine vermek lazım. Üzerimizde kul hakları varsa sahiplerine verin. Gıybetten bile kul hakkı olur. Yani birisini gıybet ederseniz onun hakkı üzerinize geçer. Malını aldıysanız malını vereceksiniz. Gıybet ettiyseniz helallet diyeceksiniz. Her çeşit maddi manevi kul haklarını ödeyin. Üzerinizde kul hakkıyla ahirete göçüp de orada başınızı derde sokmayın. Sonra namaz oruç ibadet borçlarınız varsa onları da ödeyin onları ödemeden geçerseniz ahirette çok cezalara çarpılacağınız hadis-i şerifler bildiriliyor. O durumlara düşmeyin. Devamlı abdestli gezin. Her gün zikir vazifelerinizi bir günün münasip müsait saatinde zikir tespihlerinizi çekin. Vazifelerinizi yapın. Zikir yaparken sakin temiz tenha bir yerde kıbleye doğru düz çekip oturursunuz. Evvela yirmi beş defa Estağfirullah, Estağfirullah, azim diye başlarsınız. Sonra bir Fatiha, üç gülü Allah'a okuyup bunların cevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş geçmiş olan şeyhlerimizin pillerimizin ruhlarına hediye edersiniz. O mübareklerin manevi yardımları, himmetlerini, teveccühlerini talep ve niyaz eder. Ruhaniyetlerinden istimdat edersiniz. Çünkü onların manevi yardımları vardır. Manevi himmetleri vardır. Onların faydesi çoktur. ...sonra gözünüz kapalı, rabıtayı mevk yaparsınız. Bu ölümü düşünmek demektir. Ölümü ve ölümden sonraki halleri, ahireti göz önünden bir güzel geçirirsiniz. Nasıl öleceksiniz? Kefenleyecekler, soyacaklar, yıkayacaklar. Camiye getirip namazınızı kılacaklar. Nasıl alıp sizi kaçar bir sana götürüp kara toprağa gömecekler? Nasıl gidecekler? Melekler gelecek, sorgu sual edecek. Kabirde kötü insanlar azap görmeye başlayacak... İyi insanların kabidi genişleyecek, cennet bahçesi olacak. Nasıl kıyamet topunca mahşer yerinde insanlar toplanacak, inlerce yıldız çöküp titreşip korkular içinde bekleşecek, mahkeme-i kübra kurulacak. Nasıl defterler verilip, sevaplar, günahlar açılıp ortaya hesaplanacak, günahlar, sevaplar tartılacak, iyiler bir tarafa, kötüler bir tarafa ayrılacak, iyilerin yüzü akpak olacak, kötülerin yüzü kapkara olacak. İyiler uçarak koşarak cennete giderken kötüler de cehenneme itilak akıla atılacak, cehir cehir yanacaklar. Haktır ve gerçektir. Cennet haktır, cehennem haktır, hesap haktır, mizan haktır. Bunların hepsi olacak muhakkak. Bunlar düşünürsünüz, nefsinizle versiniz ki ey nefsin, bunlar haktır olacak. Aklını başına topla, Dünyanın, dünya hayatının önemini, kıymetini bin fırsatı kaçırma. Cehenneme düşmemek için günahlardan, haramlardan elini eteğini çek, vazgeç. Doğru yola gel. Cenneti kazanmak için gayrete gel. Çalış çabala da, sevaplar kazan da ahirete Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varma. Uğraş diye nefsine nasihat edersiniz. Allah Celle Celaluhu yardım eylesin. Rabıtayı mevcut yapan, bunları düşünen kimsenin feyzi çok olur. Nefsi ıslah olur. Kalbin nurlanır. Sevabı çok olur. Efendim, kafletten uyanması mümkün olur. Onun için bizim yolumuzda, tarikatımızda rabıtayı mevcut yapmak, ölümü düşünmek çok mühim bir vazife. Nikr'e oturunca bunu güzelce yapın. Bir. Feyiziniz çok olsun. İkincisi, Lafıda'yı mürşid yapacaksınız. Bizi karşınızda hocalarımızla, pirlerimizle düşünün. Mübarek bir mahalde böyle oturmuşuz. Siz de karşımızdasınız. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahe muntazır olun. Çünkü insana füyüzatı ilahiyesi tarikattan mürşidi kamillerinden gelir. Böylece o feyizlerin kalbinizi doldurduğunu, içinizin, dışınızın nurlandığını düşünün. İnsan mürşidiyle Rabıta kurup irtibatlandığı zaman manevi bakımdan çok seyirlere nail olur. tarikatta terakki eder, ilerler. Nüşüdüne samimi olarak bağlılığı, sevgisi, saygısı, nispetinde muvaffak olur. Onun için rabıtayı nüşüdde güzelce yapın. Üçüncüsü, rabıtayı kalp yapacaksınız. Başınızı şöyle kalbinize eğip kalbinize başınızı eğin, kalbinizi iç aleminizin kapısı penceresi gibi düşünün, iç aleminizde uçsuz bucaksız bir nur alemi o alemde Allah'ın huzurundasınız diye göz önüne getirin boyun büküp Allah'a yalvarın, deyin ki Ya Rabbi yer, yer senin, gök senin cümle mahlukatı yaratan alemlerin Rabbi sensin, ben senin bir aciz naçiz kulunum sana güzel kulluk etmem lazım gelirken düşe kalka Geldim huzuruna Ya Rabbi. Eksiğim, hatam, kusurum çoktur. Affeyle Ya Rabbi. Mavfiret eyle. Senden yardım diliyorum. Yardım eyle Ya Rabbi. Ki zikrimi şükrünü, nimetlerine şükrünü, kulluğunu sana güzel yapabileyim. Tevfikimi refikeyle. Seni zikreden zakir, nimetlerine şükreden şakir kullarından olayım Ya Rabbi diye dua edin. Allah dua etmeyi sever. Yana yakıla, ısrarla candan dua edin. Allah duaları kabul eder. Ama şu saatte ama öteki saatte onu biz bilmeyiz. O bizim işimiz değil. Dua ederiz. allah Teala Hazretleri dua edin. Duanıza icabet ederim buyuruyor. Elbet verecektir sevabın karşılığını. Eğer harama bulaşmamışsak. Böylece dua edip zikre başlarsınız. Evvela 20, evvela yüz defa estağfurullah çekin. Estağfurullah, estağfurullah. Sonra yüz defa la ilahe illallah, la ilahe illallah çekin. Sonunda Muhammedur Resulullah dersiniz. Sonra bin defa Allah Allah diye lafzayı cenali çekin. Beş bine kadar bu Allah demeyi çoğaltabilirsiniz. Her yüz defasında ilahi, ente maksudi ve rıdake matbubi demeyi unutmayın. Bu çok kıymetli bir sözdür. İlahi, ente maksudi ve rıdake matbubi. Allah Allah diyeceksiniz, bunu söyleyeceksiniz. Allah Allah deyip bunu söyleyeceksiniz. Sonra yüz defa salavat-ı şerife getirin Peygamber Efendimiz'e. Yüz defa da Allahu Ahad suresini okuyun. Böylece günlük zikirlerinizi bitince el açarsınız. Tatlı tatlı Allah'a dua eden niyaz edersiniz Dua da ibadettir. Onun da sevabı vardır. Hem kendinize hem yakınlarınızda sevdiklerinize, geçmişlerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınızda duayı unutmayın. Hocanız olarak beni de duadan eksik etmeyin. Şimdi ben size zikir tevkin edeyim. Beni can kolayla dinleyin la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah KTurn, devam edin �� Reg начинаvesi らlinear Allah Allah, Allah. Allah. Allah. Şimdi ağzınızı kapayın, gözünüzü yumun. Allah demeye, içiniz devam etsin sessiz. Devam. Devam. Allah mübarek etsin. İşte böyle sessizce Allah demeye zikri kalbi derler bizim tarikatımızda. Kalbinden, hiç kimsenin duymadığı şekilde, anlamadığı şekilde, dil dudak kıpırdamadan, ses çıkmadan Allah Allah diyor. Bunun sevabı çok çok yüksek bir zikirdir. Bu zikre gecede, gündüzde, yolda, işte otururken, kalkarken, yürürken, çalışırken gayret edin. Kalbimiz daima Allah sesin Her anınız ibadet olsun. Çok sevaplar kazanın. Bizim yolumuz Sünnete seniyeye uymak bidatlardan kaçınmak yoludur. Ta tarihten değil beri böyle gelmiş. Tümle cihân halkı biliyor yolumuzun sünnet yolu olduğunu, bidatlardan uzak olduğunu. Hatta başkaları şikayet bile ediyorlar. Aman diyorlar, bunlar çok katır Müslüman. Efendim sünnete seniyeden hiç ayrılmıyor. Biraz böyle kadınla, kızlar, karman çorban olsa, müsamahalı olsa, efendim gevşek olsa filan demek istiyorlar yani. Ama biz sünneti seniyeye uymakla müftehiriz. Allah gibi bir sünnet-i seniyeden ayırmasın. Çünkü Allah bidatları sevmez. Bidat ehlinin hiçbir ibadetini kabul etmez. Onun için sünnete uygun yapma gayret ediyoruz. Siz de ona dikkat edin. Her işiniz sünnet-i seniyyeye uygun olsun. Namazları camide erkeklerin kılması sevaptır. kadınlar da kılarlar. Camide de kılabilirler. Sabah namazından sonra oturup zikrullahla meşgul olup işrak namazı kılın. Sabahla öğlenin arasında dört tekat duha namazı kılın. Akşam namazının arkasından evvabin namazı kılın. Gece yatarken seratüleyin, gece namazı kılın. Geceliğin uykunuzu bölüp kalkıp, uyku arasında abdest alıp kalkıp, teheccüd namazı da kılın. Bunlar çok sevaplı namazlar olduğundan mutlaka kılmaya devam edin, ihmal etmeyin. Efendim bazıları diyorlar ki kaza namazlarını ödemek lazım. Kaza namazlarını ayrıca ödersiniz. Kazayı bıraktığınız namazı zaten bir ceza yediniz. Bir de bu sevaplardan mahrum kalmayın. Ömrünüzün ne kadar kaldığını Allah biliyor. Hiç olmazsa bu sevaplı işleri yapın. Bir taraftan da kaza namazlarını ödemeye gayret edin. Allah ömür versin de onlar da öbür taraftan ödeyin. Yani öteki çalışmanızı ödeyin ama bu namazları ihmal etmeyin. Pazartesi, perşembe oruçlarını tutun. Sevaplı işleri koşturun. Emri maruf, nehi minceli terk etmeyin. Dünya sevgisini kalbinizden çıkartın. Ahireti isteyin birbirinizle efendim işte hadis-i söylendi çekişmeyin çatışmayın Allahu Teala Hazretleri hayır hasenat yapmayı sadaka-i cariyeler yapmayı nasip etsin efendim ölümünüzden sonra da sevap kazanmanıza sebep olacak işlerden geri durmayın gafil olmayın günahların her çeşidinden kaçının özellikle ve bilhassa gözle insan günaha çok girer harama bakınca o gözle günah için de evde televizyon kafi geliyor. Herkes televizyonun karşısına geçince gazinoya gitmiş gibi de oluyor. Amerika'ya gitmiş gibi de oluyor. Plaja da gitmiş gibi de oluyor. Meyhaneye de gitmiş gibi oluyor. Kiliseye gitmiş gibi de oluyor. Cavur mezarlığına gitmiş gibi de oluyor. Papazın ağzında dinlemiş oluyor. Dinsizin dinsizliğini de görmüş oluyor. El alemin namahrem yerlerinde görmüş oluyor, mahvoluyor. Yani televizyon kadar insanın maneviyatını günah radyasyonlarıyla mahveden başka bir şey yoktur. Televizyon yokken çok rahattı millet. Evine gazeteyi almazsa, müstehcen mecmuayı almazsa rahat idi. Şimdi televizyonu sen kapatsan çocuğun arka odada dinlediği için, evet sen o televizyonu soktuğun için senin vebalin çalışıyor. Sen camide sevap kazanıyorsun. Çocuk babam camiye gitti diye açıyor televizyonu. Efendim en seyredilmeyecek şeyleri seyrediyor. Sen camidesin, defterine günah yazılıyor. Bunun böyle olduğunu bilmek lazım, anlamak lazım, kahret etmemek lazım. allah Teala Hazretleri her günahtan korusun. Böyle bilmediği tarzda günahları da bile insan kötü bir çığır açarsa, o çığırda yürüyenlerin o işi yaptıkları müddetçe günah yazılır, durur. Kötü çığırda açmamaya çok dikkat edin. Yanlış çığır, kötü çığır açmamaya ve ona tabi olmamaya da çok dikkat edin. Sevaplı işleri yapmaya koşturacaksınız, Binahlı işlerden kaçınacaksınız, takva ehli olacaksınız. Dervişlik bu. Hem takva hem ibadet. Üçüncü tavsiyem de güzel ahlaklı olacaksınız. Kötü uyuları atacaksınız. Güzel ahlaklı, tatlı dilli, güleç yüzlü, sevimli, merhametli, çalışkan, cömert, adaletli, has, hakiki, halis, muhlis bir mutasavvıf olacaksınız. Güzel ahlaklı olacaksınız. Kötü olmayacaksınız. Millet yakası yutmayacak sizden. İllallah demeyecek. Allah kahretsin. Ölse de kurtulsak demeyecek yani. Sevecek herkes. Yunus gibi olacaksınız. Bevrana gibi olacaksınız. Kadiri Geylani Efendimiz gibi olacaksınız. Bir söz söylediğiniz zaman karşımızdakinin yüreği hoplayacak. Nur saçılacak etrafa. Hedef onlar, gaye onlar. İnsani kamil olmaya çalışın. Allah yardımcınız olsun. Her birimiz bir Fatiha, üç gülü vallaha ufayın. Duanızı yapalım. yani ani hilal Bilallahu Rabbana Rabbi, inna laddzina Allah, idul Allah thawka aidihim zaman ne kafir, inna ma yankusu ale bima ahed alehi Allah, fesayuatihi ejran azima. Peygamber Efendimize de o zamanın erkekleri kadınları gelip beyat ederlerdi. Bu da o beyatın devamıdır. Allahla insan bir atlaşmış oluyor, söz vermiş oluyor. Ahdinizde, beyatinizde sadık olun, sözünüzden dönmeyin, yolunuz güzeldir. Allah nefse ve şeytana uydurup, dünyaya kapılıp Allah yolundan sizi ayırmasın. Ayrılanlardan eylemesin, istikametten ayırmasın, sıratı müstakini de daim eylesin. Tarikatın güzelliklerini anlayıp, adabını öğrenip, arif kullar olmanızı nasip eylesin marifetullah'a eldirsin, aşkullah'ı muhattitullah'ı gönlünüze yerleştirsin sevdiği kul olarak yaşayın, sevdiği işleri yapın, huzurda sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varın Allah cennetiyle, cemaliyle cümlenizi bir şeref eylesin. bir hürmeti esrarı i suret Fatiha. Gelen kağıtlardan bazıları önemli. Bir hastaya yardım olunması isteniyor. Bir çocuğa yardım edilmek isteniyor. Efendim, sonra abdest alma yerinde kitaplar unutulmuş, sahipleri tuvalete gelsin, alsın deniliyor. Bunlar önemli. Birisi kiramı veremeyecek durumdayım, yardım edin diye bir kağıt göndermiş. Bunları şey yaparsınız, efendim. birileri diyorlar ki akşam nikahımız var, kıyar mısınız akşam namazından sonra? Bizi bir yere çağıracaklardı. Eğer gitmemiş olursak Diyeceğiz tabii niye kıymayalım efendim veya şimdi olursa hemen şimdi gelirlerse o gitmeden evvel efendim kıyabiliriz görüşmek isteyen arkadaşlarımız için de durum aynı bir yere söz vermiş olduğumuzdan gelmişlerse onlara gideceğiz gelmemişlerse efendim e tabii görüşebiliriz. Birisi diyor ki ben ders almadan önce de çarşaflıydım. Ders alınca çarşafımı çıkartmadım. Efendim bizim cemaatimiz modern efendim bazı kardeşler bunu hor görüyor diyor. Hor görmeye lüzum yoktur. Biz alimlerimizin fakihlerimizin dediği sözü söylüyoruz. Mühim olan örtülmektir. Kıyafetin şekli belli bir şekli şey yapılmıyor. Hol bir mantoyla örtülebilir. Bir çarşafla örtülülebilir, uzun bir şeyle örtülebilir. Yani şekli şey değil. Efendim çarşaf yerine yüz şeyi sevabı verilir. Böyle bir şey yok. Yani örtülmek önemlidir. Çarşaf veya saya veya harmani veya bir başka kıyafet ile mühim olan örtülmektir. Bunu da bildirelim. Efendim bazıları diyorlar ki Anadolu yakasından biz geliyoruz. Çok kardeşler böyle zahmetli ve külfetli oluyor zaman alıyor diyor. Rica ediyoruz ki diyor Anadolu yakasında bir sohbette bulunsanız şimdi başım üstüne gözüm üstüne Doğulu kardeşlerimizin dediği gibi hay hay yapmak isterim ama şimdi bakın ben buraya koşturarak sultana şeyden geldim çemberli taştan geldim taksiye atlayıp apar topar geldim ki sizi cemaatten kaçırmayayım yani yetişeyim fazla diye sonraki ata yetiştim Orada iki gündür devam eden ahmet sevi toplantısı vardı. Ta Orta Asya'ya neşredildi buradaki toplantı. Avrasya yayınları arasında. Yani dünyanın birçok yerinden şey yaptılar. Maksadımız ne? Mürşitlerimize acizane bir hizmet etmek. ahmet sevi bizim hocalarımızdan, birisi tarikatımızdan. Yani onun tanınması, sevilmesini sağlamak. Bir de hizmet etmek tabii mühim bir vazife olmuş oluyor. Ve Bazen bir yere konferansa gidiyoruz. Eskişehirmiş, Bursa'ymış, Antalya'ymış, Ankara'ymış vesaireymiş. Bakıyorsunuz bakan geliyor, bakıyorsunuz yurt dışından birisi geliyor, bakıyorsunuz elçilikten birisi geliyor. Faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bundan niye anlatıyorum? Yani Allah ziyaya yazmasın. Yapılanların sevabını kaçırttırmasın. Yani bunları böyle söylememiz Allah'ın lütufuna mutazgir, boynumuz kıldan incedir. Allah kusurlarımızı affetsin. Yani vakitlerimiz yetmiyor. Buraya bile böyle nefes nefese koşuyoruz. Tabi vakitimiz yetseyde, üsküdar tarafında da bir vaaz versek, efendim her ilde bir vaaz versek. Eskiden yapıyorduk ada pazarında, Ankara'da, Bursa'da. Antalya'da, efendim İzmir'de. Ama yani bir oraya bir oraya ne uçak parası yetiyor? ne insanın takati yetiyor, ne de bu vücut şeye dayanıyor, iklim değişikliğiyle. Vücudumuz şaşırıyor. Sıcak yerden soğuk yere gidiyor. Soğuktan sıcağa gidiyor. Bakıyorsun şeyi bozulmuş. Yani terleyecek mi, donacak mı, ısınacak mı, ne yapacağını şaşırıyor vücudumuz. Bir acayip duruma düşüyoruz. Dua edin. Duaya çok ihtiyacımız var. Yani benim içimde Allah biliyor. Seviyorum ben böyle şey yapmayı, sizlerle beraber olmayı. Ama Geçen gün bir kardeşimiz yakama yapıştı, şurada far, farz kıldık. Hocam dedi, ben senden davacıyım. Dedim, ol davacı, ne yapalım bizim suçumuz çoktur. Davacı ol dedim. Neymiş? ya e, arada sırada kuyruklu yıldız gibi görünüyorsun burada diyor. Bir geliyorsun, bir gidiyorsun diyor. Yani ben de dedim ki, şimdi falanca yerden geliyorum. Bursa, Uludağ'da efendim, çok büyük bir toplantı vardı, 3-4 gün devam eden. Oradan geldim dedim. Yani orada da yüzlerce insan toplanıyor. Önemli şeyler oluyor. Sonra bazıları kitap halinde basılıyor. Yani bu şartlar altında gitmesek olmuyor. Bu sefer diyorlar ki hocam 3 sene oldu bizim ilimize gelmediniz diyorlar. 3 sene oldu. Yani ben kalkıyorum Erzurum'a gidiyorum. Adana'ya gidiyorum. Van'a gidiyorum. Trabzon'a gidiyorum. Şimdi Üsküdar'daki kardeşlerimiz de cevap ne yapalım? Yani onlar da buraya gelirlerse şey olur. Haftada bir yani burada keşke her hafta yapabilsem de haftada bir yapabilsem yeter ki. Olduğum zaman yapıyorum. Mesela dün şeydeydik Eyüp'teydik akşam ilk Savva Vakfı'nda orada Tabakatü Sofiye'yi okuyoruz. E, pazar günü burada hadis okuyoruz. Aslında bu pazar bir de talebelere dersimiz olması lazımdı. Onu toplantı dolayısıyla yapamadık. Kadınlar vaaz istiyorlar. Çok hakları var. Aslında kadınlara bir boğaz vermeniz lazım. Bunun en kestirme, en güzel yolu şey yapmaktır. Yani çocuklarınızı hocaya yetiştirirsiniz, gönderirsiniz bize, biz de yetiştiririz, el herkes çalışır, güzel şeyler olur. Yani şey olması lazım, böyle yardımlaşarak, işi genişleterek getirmek lazım. Şimdi bu ahmet Yesevi Hazretlerinin toplantısında bir şey zihni saplandı ki, ahmet Yesevi Hazretleri Horasan'dan Horasan ellerini Anadolu'ya, Hindistan'a, İran'a, efendim Balkanlara göndermiş ki orada insanlarını irşad edin. Hadi bakalım. Yallah. Herkesi bir tarafa salmış. Efendim. Hadi bakalım. İslami'ye. Kimisini Sibirya'ya göndermiş. Kimisini Mançurya'ya göndermiş. Kimisini Tibet'e göndermiş. Hindistan'a dağları aşırtıp Hindistan'a göndermiş. İran'a Türkiye'ye göndermiş. Yani on binlerce kilometre yok. E şimdi biraz da siz çalışın. O Ahmet Yesevi dervişleri çalışmışlar. Anadolu'yu Müslüman eden onlar. Onlar gelmişler. Horasan erenleri, evliyası, efendim gelmişler. Hadi bakalım şimdi sıra sizde. Allah hepimize gayret versin. El birliğiyle şey yapalım. Çok sorular var ama ben sırlı sıklam terleyeyim dersi de tarif ettik. Artık e, sırtımdan soğuk şeyler gelmeye başladı. Şuruma bakmayın. Kendinizi biraz daha dinliyorsunuzsa. Yok e, şey. E, konuşarak, konuşarak yani, yapalım. Yani i̇ki sene oldu benimki. Beş. Siz de bu Bir biraz kendinden atılmış oldum o zaman. Ne dedin? İki beş yaptım. İyi İkiyi de hatta üç yapın. O beşe kadar müsaadeniz var. Yani. Beşe kadar müsaadeniz var. Kendi başına yaparsa bir zaman gelir başka mahsurlar diye şey yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm,